Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cenab-ı Allah'ın geçen dersimizde gördüğümüz üzere Musa Aleyhisselam'a ilk seslenişinde bütün nebilere verilen tebliğde üç temel nokta var ve bunlara dikkat çekildiğini görüyoruz. Birincisi... Evvela Musa Aleyhisselam'ın daha doğrusu bir mukaddime olmak üzere Musa Aleyhisselam'ın işittiği bu sesten, sesin mahiyetinden herhangi bir şüphe ve tereddüde düşmemesi için o işittiği şeyin bir vahiy olduğunu ona belirtiyoruz. Birinci olarak. Ben seni seçtim o halde sana vahyolulan şeye iyice kulak ver. Dolayısıyla burada risalet esasına da dikkat çekiliyor ve risaletin kişisel tercih, seçim veya çaba ve gayretle elde edilemeyeceğine bilhassa dikkat çekiliyor. Ve diyor ki. وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ Bu ilahi makama, bu yüksek nübüvvet makamına sen kendin isteyerek, bilerek, çalışarak, çabalayarak, gayret ederek gelmedin. Seni bu işe ben seçtim. Gerçekten durum böyle çünkü Musa aleyhisselam oraya Rabbinin kelamını dinlemek gibi bir maksatla gelmemişti, gitmemişti. Meselesi neydi? Yolunu kaybetmiş, karanlık, fırtınalı bir gece, soğuk bir gece. Aydınlık görüyor. Ben oradan size bir parça ateş getiririm diye gittiği yerde kendisine böyle bir vahiy geliyor. İşte bundan sonra vahyin üç önemli esası. Yani bütün nebilere bildirilen vahyin üç önemli esası dile getiriliyor. Birincisi tevhid. İkincisi tevhidin en önemli göstergesi olan ameli iş olan namaz. Üçüncüsü ise kıyametin dünyada yapılan işlenen amellerin karşılıklarının verileceği bir vakit olması itibariyle muhakkak geleceği ve insanlar tarafından da hatta hiçbir mahluk tarafından da bilinmediği hakikat. Bu hakikatler üzerinde yani vahiy hakikati başta olmak üzere vahiy hakikatinin ihtiva ettiği şu üç husus her zaman için bütün Risaletlerde görülmüş ve üzerinde durulmuş temel hususlardır. Şüphesiz ben diyor Allah'ım benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni hatırlamak için namaz kıl. Namaz da bir ibadettir. Yani ibadetin tamamı ve bilhassa namaz ibadetini yalnız benim için yap. Beni anarak yap, beni hatırlayarak yap ve benden başka bir maksat gözetmeden yap. İbadet ve amel daha doğrusu bütün ibadetler de salih amellerin hepsinde. Sırası geldikçe sık sık tekrarladığımız gibi, iman, ihlas ve ittiba özellikleri bulunmak zorundadır. İman, hak bir iman ile yapılmayan hiçbir iyi amelin hiçbir kıymeti yoktur. İhlasın zıttı riyakarlıktır. Riyakarlık ise küçük şirktir. Kutsi hadiste Cenab-ı Allah diyor ki ben ortaklar arasında, şirk demek ortak koşmak demek. Ben ortaklar arasında ortaklığa en muhtaç olmayanım. Ortaklığa en ihtiyacı olmayan benim. Dolayısıyla kim yalnız benim için yapılması gereken bir amelinde Benden başkasını ortak koşarsa ben onu ortak koştuğu o amel ile ortak koştuğu kişiyi ve onu baş başa bırakırım, hallerine bırakırım. Bir diğer rivayetinde ortaklar arasında en müsamahakar benim diyor. Koşulan ortaklar arasında en müsamahakar benim. Çünkü hiçbir ortak payını ortakına vermez. Cenab-ı Allah diyor ki işte Kutsi Hadis'in devamında kim bana işlediği bir amelinde başkasını ortak koşarsa o ameli ben istemem ondan hiçbir pay istemem kişiyi ortak koştuğu ameliyle ve ortak koştuğu kişiyle baş başa bırakırım bu da ortağının olsun der. Ben yani böyle bir şey amele ihtiyacım yok ben benim için yapılacak amelde ihlas isterim Ameli iman ile yaptık. İman var elhamdülillah. İhlasla da yapıyoruz. Bu sefer ittiba lazım. Yani yaptığımız salih amelde şeriate uygunluk, şeriate tabi olarak yapmamız lazım. Kafamıza göre amel uyduramayız. Allah'ın Resulünün teşri ettiği şekilde başka türlü amel olmaz Başka türlü ibadet olmaz. İşte burada genel olarak yalnız bana ibadet et ve özellikle de namazı benim için, beni zikretmek için, beni hatırlamak için yap diyor. Üçüncü husus kıyamet. Şüphesiz kıyamet gelecektir ve ben onu neredeyse mümkün olsaydı yani kendimden dahi saklayacaktım. Allah'tan hiçbir şey saklanmaz. Hele Allah haşa kendi kendisine niye saklasın? Burada bizim konuyu daha iyi anlamamız için. Hani bazen bir takım çok affedersiniz şarlatanlar çıkıyor, kıyameti biliyoruz, hesabını yapıyoruz bilmem ne. Onları tasdik eden Muhammed'e indirilen vahyi inkar etmiş olur. Kur'an kimse bilmiyor diyecek. Birileri kalkacak filan kişi biliyor diyecek. Veya birileri kalkacak ben biliyorum diyecek. Ve benim mümin olarak kendisine inanmamı bekleyecek. Çok bekler. Öyle şey olmaz. Ha. Niçin? Çünkü her nefis, herkes dünyadayken yaptıklarının karşılığını görecektir. Kıyamete iman eden ile iman etmeyen, veya genel olarak iman edenle etmeyen arasında her bakımdan bir farklılığın ortada olması gerekiyor. Her bakımdan. Öyle ki bir insanın hal ve hareketlerinden, davranışlarından, tutumlarından o insanın ahirete iman edip etmediğini veya imanının ne kadar kuvvetli olup olmadığını kestirmek çoğunlukla mümkün olabiliyor. Niçin? Çünkü imanın telkin ettiği davranış ile inkarın telkin ettiği davranış farklıdır. En basiti, Veilülil Veilülil Mutaffifin suresini çoğunuz en azından meallde görsə biliyorsunuz. İza k'talu al-nasiy stufun, vıza k'aluhum awzanu hum فَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ الْعَظِيمِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ Fark burada. Ölçü ve tartılarını eksik yapanların vay haline. Onlar insanlara ölçerek verdiklerinde ...kendileri tam alırlar... ...daha doğrusu insanlardan ölçerek aldıklarında... ...tam alırlar... ...haklarını eksik bırakmazlar... ...fakat onlara... ...ölçerek ve tartarak... ...verdiklerinde... ...eksiltirler... ...böyle yapanlar... ...ölümden sonra... ...diriltilmeyeceklerini mi zannediyorlar... ...öyle bir gün gelecek ki... ...bütün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna gelmek için ayağa kalkacaklar kabillerinde. Bunlar ölümden sonra diriltileceklerini düşünmüyorlar mı, sanmıyorlar mı? İşte bu ayet-i kerimeler iman eden ile etmeyen arasındaki farkı ne yapıyor? Ortaya çıkartıyor. İman eden yaptığı her bir işin kıyamette karşısına nasıl çıkacağını hesap ederek yapar. Önce hesabını kitabını yapar. Ondan sonra o işi yapıp yapmamaya karar verir. Yapar veya yapmaz. Tamam mı? Onun için Cenab-ı Allah burada diyor ki Sakın diyor o kıyamete iman etmeyen kimseler seni ondan alıkoymasın. Yani ona iman etmekten ve o saate gerektiği gibi hazırlanmaktan hazırlanmaktan sakın seni engellemesin. Çünkü böyle bir kişi hevasına uymuş olur. Kıyamete uymayınca ne yapacak? Önünde başka bir yol yok. Kıyamete iman etmeyen bir kimsenin önünde hevasına, hevesine, arzusuna Keyfine, zevkine, dünyasına tapmanın veya onun arkasından gitmenin dışında önünde ikinci bir yol kalmıyor. Hevasına tabi olduğu için ne olur? O da helak oluyor. Sen de ona uyarsan feter de helak olursun. Onun için sakın ahirete iman etmeyenler veya ahirete adeta iman etmiyormuş gibi bu dünyada haksızlık yapanların, zalimlik edenlerin, Allah'ın hükümlerine kulak asmayanların, haklara hukuka riayet etmeyenlerin ve buna benzer İslam'ın kabul etmediği şeriate, hukuka ve ahlaka aykırı ne kadar iş varsa davranıp hareket edenlerin bu halleri ve buna rağmen faraza eğer dünyada türlü türlü imkanlar içerisinde yüzüyorlarsa, bir elleri yağda öbür elleri balda dahi olsa ne yapacağız? Onlara sakın imrenmek gibi bir gaflet içerisinde bulunmayacağız. Çünkü biz de onları gibi yapacak olursak helak olur gideriz, tereddi ederiz, aşağıların aşağısına ineriz. Böylelikle Musa Aleyhisselam'a ilk vahyiden itibaren ne yapmış oldu Allah? Kendisine bundan sonra tafsilatını bildireceği vahyin özetini vermiş oldu. Demek ki bütün semavi şeriatların özeti Allah'ı tevhid etmek... <gülüyor> İlahi risalete ve vahyeye iman etmek, o vahiy doğrultusunda ibadet ederek dünyada yaptıklarımızın ahirette karşımıza çıkacağına iman etmek. Bütün semavi risaletlerin hulasası, özeti bu kadardır. Ve bu iman, bu anlayış, bu akide olmadan beşeriyetin sıkıntılardan, ızdıraplardan kurtulmasına, doğru yolu bulup ıslah olmasına imkan yoktur. Bundan sonra Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a mesajının tafsilatını anlatmak üzere geçen dersimizde sadece mealini verdiğimiz 17 cayet kelime ile birlikte ona şu soruyu yöneltiyor. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى O sağ elindeki nedir ey Musa? Öğretmenler, amirler, anneler, babalar, hocalar. Kısacası insan eğitmekle ve insanlarla konuşmakla birebir muhatap olanlar yani hepimiz karşımızdaki insanın eğer teskin edilmeye rahatlatılmaya ihtiyacı varsa evvela onları rahatlatmasını bilelim. Güven altında olduklarından emin olsunlar. Durum ne olursa olsun Sizden veya bizden kendilerine adil olmayan, hak olmayan bir uygulamayla karşılaşmayacaklarından emin olsunlar. Bunu sağlamamız lazım. Evladımızın veya öğrencimizin veya hitap ettiğimiz kimsenin önümüzde tir tir titremesine gerek yok. Ona çatık kaşla hitap etmemize hiç gerek yok. Yüksek sesle alabildiğine ağzımız çıkarak, bağırarak onu korkutmamıza gerek yok. Ürkütmeye gerek yok. Karşımızdakine eğer bir şeyler vermek istiyorsak bunu yapmayacağız. Allah için gazaplanmak farklı bir şeydir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hazreti Ayşe Resulullah'ı nasıl tanıtıyor? Diyor ki, Resulullah kendi kişisel haklarına, kendi şahsıyla alakalı ona bir şey yapıldığı zaman asla intikam almazdı. Fakat, Hududullah çiğnendiği zaman da onun ne kadar kızdığı ve öfkelendiği yüzünden herkes tarafından anlaşılırdı. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Hududullah çiğneniyor. İslam'ın mukaddeslerine hücum ediliyor, saldırılıyor vesaire vesaire. Elbette gazap edilecek. Ve bunun için İslam'ın yine şeriatın içerisinde ne lazımsa ne gerekiyorsa onun yapılması da icap edecek gerekir işte burada Cenab-ı Allah evvela Musa'nın adeta vahyin o kendisine verdiği yoğun etkiden biz istediğimiz kadar bunu anlamaya çalışalım bu hali bütün ihtişamıyla tasavvur etmemize imkan yok düşünün ki bazen işte gördüğümüz ya korkutucu veya çok etkileyici bir rüyadan bile uyandıktan sonra bir süre kendimize gelmek için bir sürenin geçmesini bekleriz. Burada birebir canlı olarak hayattayken yaşanan bir hadise var ve bu hadisenin tabiat olayları içerisinde bir benzeri yok. Ne gök gürültüsü buna benziyor, ne bileyim ne güzel manzaralar, ne denizin dalgaları hiçbir şey benzemiyor. Bildiğimiz ve bilmediğimiz hiçbir tabiat hadisesi, hatırımıza gelen ve gelmeyen buna benzemiyor. Tamamıyla farklı bir şey. Çünkü Halik olan Allah, mahluk olan hiçbir şeye benzemez. Onun seslenişi de aynen öyledir mahlukat arasında ona bir şey benzetme imkanı yok. Dolayısıyla bu halin insanı ne kadar ileri boyutlarda etkileyeceğini kestirmemiz de mümkün değil. Ve işte o manada Cenab-ı Allah ona hitap etti ya ben Allah'ım dedi. Sana vah yolunanı dinle dedi. Ve vah yolunanı Hatta Musa Aleyhisselam hayatta kaldığı sürece nübüvvetinin son zamanına kadar kendisine gelecek olan vahiylerin hulasasını Cenab-ı Allah vela ona verdi. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın tabiî haline ifade elindeyse dönmesini sağlamak amacıyla o sağ elindeki nedir ey Musa diyorsun. O da kâlehî asâi Musa Aleyhisselam burada iki hususa dikkat çekerek cevap veriyor. O bir asadır deseydi yine cevap olurdu. Fakat asayı kendisine nispet etti. Böylelikle onun hem asa olduğunu hem de bu asanın kendisine ait olduğunu ifade etmiş oldu. Ama bu kadarla da kalmadı Musa Aleyhisselam atöke ualeyha. Ben gerektiği zaman ona dayanırım. Ona dayanarak yürürüm mesela. Ve huşu biha ala ganami. Onun vasıtasıyla koyunlarıma ağaçlardan yaprak silkelirim. Ve li fiha maareb Ve benim bu asamda daha başka maksatlarım onun vasıtasıyla gördüğüm daha başka ihtiyaçlarım da var. Onunla daha birçok ihtiyacımı da görüyorum diye Musa Aleyhisselam bu şekilde cevap veriyor. Tabi soru sorulduğu zaman birkaç şekilde cevap verilebilir. Bunların hangisini seçmek hangisiyle cevap vereceğiz, vermeyi seçmek Soruyu cevaplandırana kalmıştır. Soruyu cevaplandıran da duruma göre, soru soranın durumuna ve ihtiyacına göre cevap verir. Eğer soru soran kişi ve dolayısıyla o sorunun sorulduğu zaman dinleyenler, dinleyenler, yeterli ve özlü bir cevap, verilmesi halinde yetineceklerse bu yol seçilebilir. Bazen soruya ek açıklamalarda da bulunmak ihtiyacını hissedersiniz. Çünkü o açıklamalar olmadan verdiğiniz cevap doğru olmakla birlikte yanlış anlaşılma ihtimali olabilir. Veya eksik anlaşılma ihtimali olabilir. Onu tamamlarsınız. Bazen de soru ile alakası olmayan bir şekilde cevap verirsiniz. Fakat bundan maksadınız soranı ilgisiz bir şeylerle meşgul etmek değil. Soru soranı asıl dikkat etmesi gereken meselenin o olduğu hususuna çetmek içindir, yöneltmek içindir. Geliyor birisi aleyhissalatü soruyor. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kumaya? Soru bu. Ne zaman kopacak? Resulullah soruyor? Soruyla cevap veriyor. Onun için ne gibi bir hazırlığın var? Senin için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağı değil. Senin için önemli olan kıyamete ne kadar hazır olduğundur. Sen ona bak diyor. Asıl senin için önemli olan mesele budur bilsek ne olur bilmesek ne olur Nasadir Hoca işin esprisini iyi yakalamış soruyorlar ona kıyamet ne zaman kopacak diye hanım ölürse küçük kıyamet ben ölürsem büyük kıyamet kopar evet onun için böyle gerçekten insanın hayatında eğer kıyamet varsa bunlardır hanım ölecek senin önünde gerçi daha zaman var. Birçok şey kaybedersin. Belki insanın çoluğu çocuğu bakımsız kalır. Belki sen hemen hemen söyleyeyim, ona en muhtaç olduğun zaman da seni bırakıp gitmiş olacak. Eceli gelmiş olacak. E bu bir hayatta kaldığın için senin için küçük kıyamet olur. Sen öldüğün zaman ise artık bir şey telafi edemez. Kıyamet budur. Kıyamet budur. Onun için e kaldı ki ne küçüğü biliyoruz ne büyüğü biliyoruz. Hiç birisinin ne zaman kopacağını bilebiliyor, bilemiyoruz. O halde bu bilmemenin de sırrı ve hikmeti büyük. Ne? Resulullah ona dikkat ediyor, çekiyor vesselam. Onun için ne hazırlığın var? Cevabı çok önemli. Bedevinin veya Asur-i Vallahi Öyle hazırladığım fazla namazım Niyazım yok diyor Ama Şunu rahatlıkla söyleyebilirim diyor Allah'ı ve Resulünü Seviyorum diyor. Demek ki Amellerin başı ve en makbulu Burada Hatta diğer bütün salih amellerin dinamiği budur Allah'ı ve Resulünü sevmek. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız kul in kuntum Allah Allah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun o halde. O zaman Allah da sizi sevecek. Resulullah'ı seviyorum, ondan sonra Allah'ı seviyorum, ondan sonra kalbim temizdir deyip her türlü naneyi yiyorum. de kaldı bu sevgi? Sevginin göstergesi sevdiğine tabi olmaktır. Allah diyor ki beni sevdiğini iddia edenler, benim sevdiğim ve yolunu herkese rota olarak gösterdiğim Resulüme tabi olsun. Resul'e tabi olunmadan Allah sevgisi iddiasını yapmaya imkan yok. Resulullah öyle kilit bir noktadadır ki Allah'ı sevdiğini söyleyen de bu sevgisini ispatlamak için ona uymak zorundadır. Allah tarafından sevilmek isteyen de kendisine ona uymak zorundadır. Başka yolu yok. Her bir iddia ben Allah'ı seviyorum. Bu bir iddiadır. Her bir iddia ispat ister. Allah'ın sevdiği iddiasını yapan kimsenin bu iddiasının ispatı Yüce Resul'e tabi olmaktan geçer. Onun için biz Resulullah Aleyhisselatü vefatından sonra Ashab-ı kiramdan itibaren sağlam şekilde bizlere nakledilen rivayetlere ne yaparız? İttiba ederiz. Onlara uyarız. Böylelikle Resul'e uymak imkanını biz de ashab-ı kiram kadar yakalamış oluruz. Yoksa bu ayet-i kerime havada kalırdı. Bazılarının söylediği gibi rivayet kültürü ne demek istiyorlar? bizim rivayet kültürümüz yok bizim rivayet ilimlerimiz var kültür ile bu manada onların kastettikleri kültür ile ilim farklı bir şeydir bizde rivayet kültürü İslam tarihinde rivayet kültürü diye bir şey yok İslam ilim tarihinde rivayet kültürü diye bir şey yok rivayet kültürü deyip Sünnet-i Seniyeyi, sünnet ilimlerini, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerini, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile alakalı bize ulaşmış sahih bilgileri devre dışı bırakmak isteyenler bu ayet kelimeyi kerimeyi ve benzeri daha birçok ayet kelimeyi kerimeyi de devre dışı bırakmak tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını bilsinler, bunu farkında olsunlar. Gelelim Ayetlerde kaldığımız yerden devam etmeye. Bu şekilde Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'a asasının durumunu anlattıktan sonra Cenab-ı Allah onu adım adım risalete hazırlıyor çünkü. Önceleri risaletin ifade ise imani ve ameli safhasına dikkat çekilmişti. Yani ben Allah'ım ondan sonra namaz kıl. Kıyamet <gülüyor> mutlaka gelecektir gibi. Bunlar akide ve temel amellerle alakalıydı. İbadetle alakalı. Şimdi risaletin tebliğ safhasıyla alakalı Musa Aleyhisselam'ın bilgilendirilmesine sıra gelmiş bunu diyor. Cenab-ı Allah Devamında diyor ki: "Kale alqiha ya Musa." Ey Musa onu yere bırak. Fa alqaha. Bırakı verdi. Emre imtisal bu fıkıh kaidesidir. Yani fıkıh usulünün şeyidir. Emre imtisal eğer eğer o emri yerine getirmek için geniş vakit bulunduğuna dair şer'i bir delille başka bir karine yoksa derhal yapılmalıdır. Emre derhal uymak gerekiyor. İşte bu onu bırak ama şimdi değil, daha sonra da bırakabilirsin gibi bir karine yok. Onun için elqiha ya Musa fa alqa Fe, Arapçada burada takibiyedir. Emri alır almaz. Hemen akabinde onu bırakıverdi. Fe izâ hiye hayyetun tesâ. Ansızın neyle karşılaşsın Musa? Hızlıca koşan, hareket eden bir yılan قال Bir başka yerdeki kıssada Musa diyor o halini görünce hemen arkasına bakmadan koşmaya başladı. ولا مدبرا ولم يعقب Arkasına dönüp bakmadım bile diyor. Burada ona dikkat çekilmiyor. قال خذها ولا Ey Musa dön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 ne oldu? Başka neler? Mucizelerle Musa Aleyhisselam risalettin evvela risaletinin doğruluğundan kendisi emin kılınıyor. Hatırlayın, Rasul Aleyhisselam ilk vahiy geldiğinden geldiğinde Hatice, Hatice Valide'mize ne demişti? Bilmiyorum diyor. Gördüğüm şeytan mıydı? Bir başka şey miydi? o ses kimin sesiydi diye hatırına bazı ufak tefek tereddütler de veya o dehşetli halden gelmemiş değildi. Ama Hadice validemiz Resulullah'ın hayatını ve tutumunu ne yapıyor? Delil gösteriyor. Ve senin gibi olan bir insan kesinlikle Allah senin gibi olan bir insana Allah kesinlikle şeytanı musallat etmez anlamında onu, ona doğruyu anlatıyor ve ifade ediyor. Senin gördüğün haktır diyor. Hayır diyor. Allah seni asla mahcup etmez. Çünkü sen yetimi kollarsın. Mazlumu himaye edersin. Borca batmış olanın borcunun ödemesi için çalışır çabalarsın. Vesaire bütün ahlaki güzelliklerini şey etmez. Dolayısıyla diyor emin ol diyor sen o aldığın vahiy gerçek bir vahidir diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın o makamda kendisini ayrıca teselli etmesine ihtiyaç yok birilerinin. Diyor ki وَقْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاهِكَ Cenah aslında kanat demek. İnsanın kanadı ne? Koludur. Elini koltuğunun altına koy demektir. Edebi bir ifade. تَحْرُجْ بَيْضَاءَ min غَيْرِ سُوْاِنْ آيَةً اُخْرَانُ Bir başka ayet yani alamet, mucize, senin doğruluğunun delili, belgesi olmak üzere elin bembeyaz çıkıverecektir. Başka yerde yakana sok deniyor. Herhangi bir hastalık neticesinde olmaksızın... ...bembeyaz, apaydınlık, parıl parıl çıkıverecektir. لِنُورِيَكَ مِنْ اٰيَةِ نَكُمْرًا Ayete Nuhra diyor, bu bir ikinci aleme. Demek ki birinci aleme neydi? Konuşmanın dışında, vahyin dışında... ...asanın yılana dönüşmesi. Bu da bir başka ayet. Peki niçin biz bunu yapıyoruz? li nuriyake min ayatin al-kubra bizim hepsi pek büyük olan ayetlerimizden bir kısmını bazısını sana gösterelim diye böyle yapıyoruz. İذهب ila Firavun. Firavuna git. Niçin? İnnehu tagha. O haddini çok aştı. Tugyan etti. Azdı. Sınırını çiğneyip duruyor. Haddini aşıp duruyor. Musa Aleyhisselam karşı karşıya kaldığı vazifenin görevin azametinin farkında. Onun için diyor ki Kale Rabbiş Rahli Sadri Rabbim benim için göğsüme genişlik ver. Bir işi yaptığımız zaman veya yaptırmak istediğimiz zaman evvela kalbimizin veya o işi yaptırmak istediğimiz kimsenin kalbinin bu işe yatmasını sağlamaya çalışmak lazım. Gönülsüz iş olmazsın. Olsa da işte defi bela olur. Onun için eğer birileri bize sevdirmiyorsa ve biz o işin doğru olduğuna inanıyorsak evvela biz kendimiz o işi kendimize sevdirmeyi gerçekleştirmemiz ve bunu yapmamız lazım. Gönülsüz iş olmaz. Hani Eskiler derler ya Aşk olmayınca meşk Olmaz Meşk hattatın Hat talimi yapması Demek Güzel bir hattat Olabilmek için iyi bir hattat olabilmek için Evvela hattı Sevmek lazım Hattı sevmeden Güzel hattat olmaya imkan yok Yani Yaptığınız işi Anadolu'daki tabiriyle suhre görmeyeceksiniz. andarya görmeyeceksiniz. Yaptığınız işin doğru bir iş, güzel bir iş olduğuna inanarak geniş bir kalple onu benimseyen bir ruhla gereğine inanan bir kanaat ile o işe sarılmanız lazım. Değilse, ikide bir, ya mesela saatli çalışıyorsanız, ne zaman şu kadarı saati dolduracağım da gideceğim. Öyle değil. Öyle zoraki nöbet bekleyen askerler gibi iş yapmayacaksınız. İslami manasıyla, İslam devletinin sınırlarını ve İslam ümmetinin, Ferklerini korumak onlara zarar gelmemek ve bunun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere de Kur'an-ı Kerim'in de vaad ettikleri mükafatlara nail olmak aşk ve şevkiyle murabıtlık yapacaksınız. Her bir mümin kendisini İslam hududunun yani hududullah diyelim daha doğrusu. Hududullahın bir koruyucusu, bir bekçesi, bir savunucusu bu hudutları ileriye taşıyacak, taşımakla yükümlü bir vazifeli olarak görecek. Ve bunun karşısında Allah'tan vaad ettiği mükafata nail kılması ümidiyle, niyazıyla bu işi yapacak. Yoksa yaptığınız iş aşkla şükreyle yapılmaz. Aşkla şevkle yapmadığınız bir işiniz de yarım yamalak olur. Eskilerin tabiriyle def bela kabilinden yaparsınız. Namazını severek kılan bir insanın ile sırtında adeta yük taşıyan bir kimse imiş gibi namaz kılanın namazları arasında fark vardır. Çok fark vardır. Onun için... Gerek ibadetlerimizi gerekse de format itibarıyla günlük hayatımız içerisinde görülen ama gerçekte dini ve İslami gaye ve maksatlarla yapıldığı takdirde, şeriatın usul ve esaslarına uygun olarak yapıldığı takdirde ibadet olan bütün amellerimizi severek, isteyerek benimseyerek yapacak Bu bütün işlerde böyledir. Her bir işimizde bu böyle olmalıdır. İşimiz... ...şeri bakımdan... ...sevilen ve yapılması gereken bir işse... ...onu severek. et. Yapmalıyız. Ya annem beni zorluyor, babam beni zorluyor... ...dolayısıyla hele bir Kur'an öğrenmeye gideyim. Bu çocuk ne kadar öğrenir. Ama... Annesi onu zorla Kur'an'a göndermeden önce, babası göndermeden önce Kur'an öğrenmenin sevgisini kalbinde yaşartmışsa, bu çocuk annesinin, babasının ifade ediyse başlarının etini yer kendisini Kur'an öğrenecek ortamı, kendisine Kur'an öğretecek ortamı hazırlamaları için onlara baskı yapar. Bu böyledir. Onun için öncelikle işte Musa Aleyhisselam bundan dolayı. Rabbim diyor evvela bu risaleti kabullenebilmem için, bu risaletin sıkıntılarına dayanabilmem ve katlanabilmem için, bu uğurda çekeceğim zorlukları senin uğrundadır diye zevkle bunlara tahammül edebilmem için evvela kalbime yeteri kadar genişlik ver. Ondan sonra ise işinin zor olduğunu biliyor. Tebliğ işi ve rasullerin vazifelerini devam ettirmek işi olan ulemanın için en zor işlerdendir. En zor on işte. Onda zoru yok gerçekten. Hiç şey değil. Bir kimsenin babası miras bırakır, alır o mirası yer veya üstüne bir şeyler katar götürür. O zor değil o biraz. Ama alimlerin mirasçılığı peygamberleredir. Peygamberlerin dolayısıyla hem zorluklarını hem de mükafatlarını kendi çaplarında miras olarak alırlar. Bu önemli. Onun için diyor ki ve esirli emri. Bakınız peygamberleri örnek alalım. Musa Aleyhisselam doğrudan doğruya Cenabı Allah'a sesleniyor. Allah'tan yardım istiyoruz. Ondan dileyelim. İyyâken âbudû ve iyyâken estâîn Bu dinin en özlü hususiyetlerinden, özelliklerinden birisidir. Bundan vazgeçilmez. Vahlül uqdeten min lisâni Ve benim dilimdeki bir düğümü bir düğümü çöz. Dilim tutukluk etmesin. Dilim tutukluk etmesin. O yüce risalete layık olacak şekilde ona yakışan bir üslupla onu tebliğ edebileyim. Çünkü senin bana verdiğin gören, bendeki dil tutukluğuyla beraber yürümez. Dolayısıyla, Risalete gölge düşürmeyecek şekilde, dilimdeki o tutukluğu, dilimdeki o düğümü çöz. Rivayete göre, bu tutukluk müfessirlerin zikrettiklerine göre, Musa Aleyhisselam'a, küçükken, Firavun bir ara endişe ediyor dünyalar, bilmem neler, İsrail okullarını öldürmeler. Endişe ediyor, acaba diyor benim sonumun eliyle gerçekleşeceği İsrail arasından doğacak olan erkek evlat bu olmasın diyor. Ve onu öldürmeyi kararlaştırınca Musa aleyhisselamı ta baştan beri, Anlatılmaz tarif edilmez bir muhabbetle seven Firavun'un hanımı Hayır diyor böyle yapmayalım Bunun önünde bir şeyler koyalım Cazip gelecek şeyler koyalım Neyi alacağına bir bak ondan sonra Altın koyuyorlar işte hurma koyuyorlar Yiyecek koyuyorlar yani Ve bir de kor bir ateş Musa Aleyhisselam altının parlaklığına Rivayete göre diyorum tabi bunun bildiğim kadarıyla böyle Resulullah'a cismet edilen sahip bir senedi yok. Doğru olabilir mi? Mümkündür. O şekilde diyor yani dil bağı ondan dolayı. Musa Aleyhisselam elini altına uzatacakken Cebrail Aleyhisselam'ın yönlendirmesiyle kor ateşi alıp ağzına atıveriyor. Çocukların adetidir belli bir yaşta biliyorsunuz. Elini aldığına ağzına atıyor o düğümün o zaman oluştuğu söylenir. Eğer öyle bir şey yoksa, burada ifade şu demek olur. Senin dinini, vahyini en güzel şekliyle, tutukluk olmadan, takılmadan efendim, üstü kapalı bir ifade kullanmama imkan kalmadan, en güzel şekliyle, en anlaşılır, en yalın en etkileyici bir üslupla bir surette tebliğ edebilmem için beşer olarak benim yetersizliğim olan anlatım kabiliyetinde bu konuda yetersiz olabilirim onu kaldır ve böylelikle risalete layık bir tebliğ bir anlatım bir konuşma imkanı bende hasıl olsun diyor evet yefkahu kavli ki benim söylediğimi iyice anlasınlar. Fıkhetmek etmek, fehmetmekten daha ileridir. Fehmetmek, anlamak, kavramak. Fıkhetmek etmek ise bütün incelikleriyle meseleyi idrak etmek demektir. Dolayısıyla bu manada uygun olan tabirleri seçmek, uygun kelimeleri seçmek, muhatabın uygun halini seçmek ve buna benzer bunu etkileyen bütün hususlar bir arada olduğu takdirde muhatabın yeteri kadar zeki olması, akıllı olması, dikkatli olması gibi yani hitap edende bulunması gereken şartlar var. fıkhetmek etmek için. Muhatapta bulunması gereken şartlar var. Ortamda hitap ortamında bulunması gereken şartlar var. Bu şartlar bir arada bulunduğu zaman fıkhetmek etmek tahakkuk eder. İşte Musa Aleyhisselam kendisiyle alakalı kısmı kaldırmasını niyaz ediyor ki sebep يَفْقَهُ قَوْلِ Sözümü iyice anlasınlar. Buradan devam ederiz inşallah.